Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline Men yehdillellahu fela mudille ve men yudlil fela hadele Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Ema ba'd Fe inne estaqa al-hadis kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem müşerrerü'l umuri muhtesatıha ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nerr. Salihin şerhinde 109 no'lu hadiste kalmıştık. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Amcam Enes bin Nadır radıyallahu anı Bedir Savaşı'nda bulunmamıştı. Bu yüzden elan Resulü müşriklere karşı yaptığınız ilk savaşta hazır bulunamadım. Fakat Allah bana kâfirlere karşı yapılacak bir savaşta hazır bulunmayı nasip ederse Elbette neler yapacağımı görecektir dedi. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bozguna uğrayınca amcam arkadaşlarını kast Allah'ım onların yaptıklarından dolayı sana özür beyan ederim dedi. Kafirleri kastederek de onların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim dedi ve ilerledi. Biraz sonra Saad bin Muaz radiyallahu anh ile karşılaştı ve şöyle dedi. Ey Saad bin Muaz cennet Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Uhud tarafından onun kokusunu alıyorum. Yani cennetin kokusunu alıyorum. Saad radıyallahu anh bu olayı aktarırken Allah'ın Resulü. Ben onun yaptığını yapamadım dedi. Enes radıyallahu anh, şöyle devam etti. Amcamı ölü olarak bulduk. Üzerinde 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler ona müsle yapmışlardı. Yani bazı azalarını keserek ölüye yapılan eziyeti yapmışlardı. Bu müsrelerden dolayı, yani yüz organlarının kesilmesinden dolayı da hiç kimse onu tanıyamaz. Sadece kız kardeşi, o da parmak kuşlarından tanıdı. Bizler şu ayet-i amcam ve ona benzer kimseler hakkında nazlı olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimi adağını yerine getirdi, canını verdi, kimi de beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde değiştirmediler. Ahzab suresi 23. ayet. Bu hadiste, yani İmam ve Eurahimullah bunu e, mücahede babına koymuştur. Çünkü Uhud gibi bir durumda e, yani Müslümanların, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okçuları yerleştirdiği yerde sözünü dinlememesinden dolayı e, hezimete uğradıkları bir yerde e, nefisle mücahede ederek tekrar saldırması söz konusu ve haklarında, e, sahabe bu ayetin indiğini düşünüyorlar. 110. ayet Ebu Mesud Ukbe bin Amr el anhten. sadaka ayeti yani zekat ayeti indiği zaman para kazanıp sadaka vermek için hamallık yapıyorduk. Yani sırf sadaka vermek için yani para kazanalım da sadaka verelim diye hamallık yapıyorduk. Bir adam geldi ve çok miktarda sadaka verdi. O adam için riyakar gösteriş yapıyor dediler. Bir başka adam geldi ve bir ölçek hurma sadaka verdi. Onun için de Allah bu adamın sadakasına ihtiyacı yoktur dediler. Yani bunu diyenler münafıklar. Ee, i̇lk gelen kişi çok miktarda sadaka verir. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh 40 dinar kadar ee, yani 40 altın miktarı bir e, para sadaka veriyor. Diğeri de bir ölçek hurma. Bu sefer münafıklar diyor ki Allah'ın bu adamın sadakasına ihtiyacı yok. Bu sözler üzerine Allah Teala TB 79. ayetini indirdi. Sadakalar hususunda gönülden veren müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden yok mu? Alay edenler yok mu? Evet. Bu ayet yani sadaka ayeti nazil olunca sahabiler sadakaları Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a vermek için koşup birbirleriyle yarıştılar. Bu onların adetiydi emir içeren herhangi bir vahiy indiğinde hemen koşar ve onu yerine getirirler. Yasak içeren ayetler de geldiği zaman yani bunda bir duraksama söz konusu olmaksızın fevri hareket ederlerdi, onu terk ederlerdi. Bu yüzden içki yasaklandığı zaman, yani bu kesin olarak yasaklayan ayet indiği zaman ellerinde bulunan kadehleri bile derhal bıraktılar. Küp, fıçı şeklinde olan şarapları da sokaklara döktüler derhal telef yani onları bunu da beklemediler bu aslında her müminin görevidir kendisine Allah ve Resulü'nden bir şey ulaştığında yerine getirilmesi veya kaçınılması gereken ne varsa bunu derhal yapmak gerekir burada da sadaka ayeti nazil olunca sahabiler sadaka getirmeye başladılar hatta Allah Azze ve Celle'nin bu emri aslında malı olan zengin olan kimseler sadaka versin Sırf sadaka vermek için hamallık yapıyorlar. Yani Allah'ın bu emrine icabet edelim diye kendi üzerlerine farz olmayan kimseler dahi fakirliklerine rağmen sırf Allah'ın bu emrine yerine getirelim diye hamallık yaparak da olsa bunu yapıyorlardı. Böyle yapmalarına rağmen münafıklar da, münafıkların dilinden de kurtulmuyorlar. Yani çok getiren işte buraya rüya yapıyor, gösteriş yapıyor, sözüne muhatap oluyor. Az getiren de işte Allah'ın bunun sadakasına ihtiyacım var gibi sözleri muhatap oluyor. Bu işte e, müellif Rahimullah bunu nefisle mücadele bölümüne koymuştur. Çünkü e, bir rivayette şöyle gelir, İnsan 70 tane şeytanın vesvesesini yenmeden sadaka vermez. Yani o vesveselerle kişi mücade bu vesveseler arasında insanların sözleri de var. Yani insanların onun hakkında ne diyeceği e, konularda var. Yani e, sahabelerin zaten biat ettiği şeylerden birisi, bin Samit radıyallahu anh'dan gelen rivayette, kınayıcıların kınamasına aldırmadan Allah'tan ve Rasulü'nden gelen ne varsa buna ithal etmek. Yani dinin emirlerini yerine getirmek idi. İşte kim imanın gereği olan bir ameli işlemeye kalkarsa insanlarla da imtihan edilir. Nefsiyle de imtihan edilir, i̇şte, e, bolluk ve darlık gibi çeşitli harici unsurlarla da imtihan edilebilir. 111. hadis biraz uzunca bir hadis, kutsi bir hadis. Ebu Zer Cündük bin Cünader radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah azze ve celle'den rivayet ederek şöyle buyurdu. Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin de birbirinize zulmetmenizi haram kıldım. Bu yüzden birbirinize zulmetmeyin. Bu birbirinize zulmetmeyin ifadesi karşılıklı. Yani birisi size zulmetse, siz de ona zulme karşılık vermeyin. Manasında. Yani normalde hani kişinin zulme uğrayan kişinin hakkını alması gibi bir hak vardır bu ayrı bir mesele. Fakat zulm ile kast edilen Adaletin zıttı. Adalet bir şeyi olması gereken yere koymaktır. Yani her şeyin hakkını vermektir adalet. Zulüm ise olması gereken yere koymamaktır. İster aşağısı olsun, ister yukarısı olsun gereken yerden başka bir yere koymak bir hakkı. Bu zulümdür. Dolayısıyla kişi mesela kendisine zulmeden birisinden hakkını alabilir. Ama bu hakkını alırken zulmedemez. Yani bunun gibi. Yani e, zulmü iki taraflı olarak yasaklıyor. Zulmü orasan da sen zulmetme manasında. Yani hakkını alabilirsin, bu başka bir şey. Ey kullarım, benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz yanlış yoldasınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. Benden giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, siz gece gündüz günah işliyorsunuz, ben ise bütün günahları bağışlarım. Bana tevbe edin ki günahlarınızı bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki zarar veresiniz. Bana bir fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Ey kullarım, sizden önce gelmiş olanlar ve sizden sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler Allah'tan en çok korkan bir adamın kalbine sahip olsalar, bu benim mülkümde hiçbir şey artırmaz.'' Yani bütün insanlar, bütün cinler, yani mükellef olanların tamamı, Allah'tan en çok korkan kimsenin kalbine sahibi olsa, yani bu binlerce, milyonlarca, bütün mahlukat, hepsi en mükemmel şekilde takva sahibi olsa, bu Allah Azze ve Celle'nin mülkünden bir şey artırmaz. Yani bir fayda sağlayamazsınız. Ey kullarım, sizden önce gelmiş olanlar ve sizden sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, İçinizdeki en günahkar adamın kalbine sahibi olsalar, bu benim mülkümden bir şey eksiltmez. Ey kullarım, sizden önce gelmiş olanlar ve sizden sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilekte bulunsalar, istekte bulunsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak denize daldırılan iğnenin denizden eksilttiği su kadar eksiltirir. Ey kullarım, işte bunlar sizin amelleriniz. Ben sizin için onları kaydedip saklar, sonra hiç eksiksiz olarak karşılığını size veririm. Öyleyse iyile kavuşanlar Allah'a şükretsinler. İyilikten başka bir karşılık bulanlar da kendilerinden başka kimseyi suçlamasınlar. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ahmet bin Hanbel Raymullah diyor ki, Şamlıların rivayet ettikleri hadisler arasında bundan daha kıymetlisi yoktur. Evet, müellif bunu e, yani kutsal hadis olarak bu hadise yer vermiş. E, diğer bir kutsal hadiste estağfurullah bu hadiste Ey kullarım zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin de birbirinize zulmetmenizi haram kıldım buyuruyor. E, yani kişiye yapmadığı bir günahı yüklemem veya yaptığı bir iyiliğini eksiltmem ona hiçbir şekilde haksızlık yapmam. Bilakis allah Teala adildir, lütufkardır. Kullar hakkındaki hükmünde ve onları ödüllendirmesinde bu ikisinden yani adalet ve lütuftan ayrılmaz. İyilik yapanlara lütfu, kötülük yapanlara da adaletiyle muamele eder. Onda bunların üçüncüsü yoktur ki o zulümdür. allah Teala iyilikleri on misliyle mükafatlandırır. İyilik yapan birine on sevap verir. Kötülükleri de misliyle cezalandırır. Yapılan bir günaha sadece bir günah cezası verir. Allah Teala En'am suresinde 160. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle <gülüyor> cezalandırılır. Onlar haksızla uğratılmazlar. Yani iyiliklerinin mükafatında bir eksiltme yapılarak ya da kötülüklerinin cezasında bir artırma yapılarak haksızla uğratılmazlar. Başka bir ayette Taha 12. ayetinde her kim mümin olarak iyi olan, salih olan işlerden yaparsa salih amel işlerse artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Yani günahlarının artırılması veya iyiliklerinin eksiltilmesi suretiyle haksızlığa uğratılmaz. Allah Teala'nın zulmetmeyi kendime haram kıldığım sözü onun kendisine bir takım şeyleri haram ve farz kıldığını göstermektedir. Allah Teala'nın Mesela e, Enam 54. ayetinde Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine farz kıldı. Buyurmuştur. Allah Teala'nın kendisine haram kıldığı şeylerden biri de zulümdür. Çünkü Allah dilediğini yapan, dilediğiyle hükmedendir. O kullarına haramlar ve farzlar kıldığı gibi kendisine de haramlar ve farzlar kılmıştır. Çünkü mutlak hüküm sadece ona mahsustur. Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin de birbirinize zulmetmenizi haram kıldım. Yani Bazınız bazınıza zulmetmesin. Burada kılıç, şer'i anlamdaki kılıçtır. Yani emir e, manasında. Çünkü Allah'ın kendisinden nispet ettiği kılıç iki kısımdır. Birisi Nebe suresi 10-11. ayetlerinde olduğu gibi kevni kılıçtır. Biz geceyi örtü kıldık, gündüzü geçim elde etme vakti kıldık. Diğer de e, Maide 103. ayetinde olduğu gibi şer'i kılıçtır. Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Yani bu bahira, saibe, vasile ham gibi şeyleri cahiliye dönemi insanlar kendiliklerinden olarak bunları haram sayıyorlardı. Putların bazı hayvanları putlara adıyorlardı. Bu hayvanlara binmeyi, yük vurmayı, herhangi bir şekilde kullanmayı, etini yemeyi, kesmeyi kendilerine haram sayıyorlardı. Tıpkı işte Şanlıurfa'da Balıklıgöl'de dedikleri yerdeki balıkların İnsanların kendilerine haram kılması gibi. Allah Azze ve Celle de böyle bir şey meşru kılmadığını, yani hüküm, helal, haram koyma konusunda böyle bir hükümde bulunmadığını bildiriyor. Şer'an böyle bir şey meşru kılmamıştır. Yani Allah kevni olarak mesela geceyi örtücü kılmış. Yani geceyi bir karanlık kılmıştır. Bu kevni'dir. Yani insanın burada bir mesuliyeti yoktur. Yani kulluk noktasında işte geceden dolayı, işte gecenin kararmasından dolayı harama girmez veya sevaba girmez. Bu kevnidir. O Allah'ın takdir ettiği bir şeydir. Ama kullara e, kıldığı şeyler, yani emir veya yasak türünden kıldığı şeyler, şer'i olarak ya farzı ifade eder, ya haramlık ifade eder veya e, ef'ali mükellefin dediğimiz diğer sınıflar, mübah gibi, mekruh gibi, e, şer'i kurallar içerir. Bunlar da kul sorumludur. Ama kevni olanlardan sorumlu değildir. Mesela kişilerin eceli geldiği zaman ne bir an ileri alınabilir, ne bir an ertelenebilir. Bu kevni'dir. Yani kişi işte falanca zaman ölmekten sorumlu değildir. Ama bu ölme kendisi sebebiyet veriyorsa bak bu şer'i olanı aşmaktır. Mesela nefsinizi öldürmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Kendinizi öldürmeyin. Bunun gibi zulmü aranızda haram kıldım ifadesindeki haram kılışın manası da şer'an, dinen yasakladım demektir. Bundan kasıt zulmün meydana gelmesini engellemek değildir. Yani Allah'ın zulmü haram kılmış olması, işte Allah haram kıldı, bu artık meydana gelmeyecek demek değil. Çünkü bu şer'i emir. Kevni olan mutlaka yerine gelir. Allah mesela dünyanın yok olması için, kıyametin kopması için belli bir vakit tayin etmiştir. Bunu yalnız kendisi bilir. O vakit geldiğinde bunun kaçarı yok. Kullar, mahlukat bir yere gelse bunu değiştiremezler. O mutlaka yerine gelir. Bu kevni olandır. Kevni olan takdiridir Allah Azze ve Celle'nin. Şerii olan takdir ise kullarının kendisine kulluk yapmaları, farzları yerine getirmeleri, yasaklardan kaçınmalarıdır. Allah bunu kullarına bir mesuliyet olarak yüklemiştir. Ha Bunu ya yaparlar ya yapmazlar. Mesela Allah içkiyi haram kılmıştır ama içen bir sürü insan var. Yani burada serbest bırakmıştır kulları. Yaptıklarına göre de ödülüye ceza alırlar. İnsanlar birbirlerine üç şeyde zulmederler. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesine şöyle beyan etmiştir. Kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız birbirinize kesinlikle haramdır. Tıpkı şu gününüzün, bu ayınızın, bu beldenizin haram olması gibi. Bunu... Veda hacında yapıyor malum. Yani harem bölgesi, burası nasıl haramsa, bu ay nasıl haram bir aysa, bugün nasıl e, haram bir gün ise, e, sizin aranızda Allah bunları haram kılmıştır. Yani kanlarınız, birbirinizin kanını haksız yere dökmemeniz, mallarınız, rızası olmadan bir kimsenin malına, mali hukukuna tecavüz etmemeniz ve namuslarınız, ırzlarınız, şerefleriniz, dil uzatmak gibi veya şerefine, namusuna halel getirecek işler yapmak gibi bunlar birbirinize kesinlikle haramdır buyuruyor. Kan, mal ve namus. Kulların birbirlerinin kanlarına girerek zulmetmeleri haramdır. Hiç kimsenin başkasının kanına girmesi caiz değildir. İşte bu öldürmek suretiyle canı ortadan kaldırma şeklinde, isterse yaralamak veya kemiğini kırmak suretiyle bedeninde noksanlığa yol açmak şeklinde olsun, hepsi de haramdır. Allah Resulü ve vesselam buyurduğu üzere, Ölünün kemiğini kırmak, o hayattayken kemiğini kırmak gibidir. Bunu Ebu Davud ve Malik rivayet etmişlerdir. Ölünün saygınlığı ve dokunulmazlığı vardır. Hiçbir organının alınması, hiçbir ağzasının kırılması caiz değildir. Çünkü o emanettir ve kıyamet günü tümüyle diritilecektir. Öyle olunca da ondan bir şey almak caiz değildir. Bu yüzden hanbelli fakirleri vasiyet etse bile ölünün hiçbir organının anlamayacağını belirtmişlerdir. Yani bu organ bağışı dedikleri şey. Çünkü diri can dokunulmaz olduğu gibi ölü beden de dokunulmazdır. Dolayısıyla ölünün bir organını aldığımızda veya bir kemiğini kırdığımızda bu, ona yapılan bir cinayet ve tecavüz olur ve bununla günah işlemiş oluruz. <gülüyor> Kişi öldüğünde alınmak üzere organ bağışında bulunamaz. Çünkü organları onda emanettir. Onlar hakkında gevşeklik gösteremez. Yani bütün azaları kişide alan bir emaneti. Emanetin sahibinin izni olmadan kişi bunları yapamaz. Yani bunun cevazını gösteren bir şey olması gerekir. Haramlarını gösteren değil de cevazını gösteren bir delil olması gerekir. Çünkü aslı olan bunların emanet olmasıdır. Emanetlerin de sahibine, sahibinin yetkisi dışında hareket edilmemesi. Bu yüzden Allah Teala kendinizi öldürmeyin buyurmuştur. Amr bin As radıyallahu anh'a an soğuk günde cenabetli kişinin zarar göreceği halde etmesinin bu kapsamda olduğunu düşünmüştür. Bu kısa Ebu Davud'un süneninde malum, soğuk bir gecede cünüp oluyor ve şayet kusrettiği takdirde sahibi tehlikeden korkuyor ve teyemmüm ederek, bir rivayette sadece abdest alarak, e, namazı kıldırıyor arkadaşlarına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyorlar Amr bin As bize e, cünüp bir vaziyette namaz kıldırır diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la niye öyle bir şey yaptın diyor. O da diyor ki Allah'ın Resulü işte Allah kendinizi öldürmeyin diyor. E, ben de bunu bu şekilde gördüm. Yani şayet kus etseydim yani sahibi zarar olacaktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey söylemiyor. E, Gülümsediği e, aktarılıyor. Yani bu takriri sünnet kapsamında sayılıyor. Yani Allah Resulü tarafından buna müsaade edilmiş. Bu bir ruhsattır. Şu halde kendinizi öldürmeyin ayeti aslında seleften gelen e, tefsirlerle biz bunu tefsir derslerinde işlemiştik. Allah Azze ve Celle'nin e, kendinizi öldürmeyin, nefislerinizi öldürmeyin ayetiyle kast edilen şey birbirinizi öldürmeyin demektir. Tıpkı Bakara suresinde olduğu gibi yani Yahudilerin İsrailoğullarını e, buzağa yatattıktan sonra nasıl teyb edeceklerine dair isteklerini Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ile onlara böyle beyan etmişti. Bunun kefareti nefislerinizi öldürmenizdir. Kendinizi öldürmeniz diye tecrübe ediyorlar. Nefislerinizi ifadesiyle burada Allah Azze ve Celle'nin kastettiği şey birbirlerini öldürmeleriydi ve herkes birbirini öldürdü. Sonra Allah onları diriltti. Kişi babasını, kardeşini öldürüyor diye icabında. Yani bu tevbeyi gerçekleştirmek için. İşte kendinizi öldürmeyin ayeti de birbirinizi öldürmeyin. Yani Müslümanlar olarak birbirinizi öldürmeyin. Sıffin Savaşı'nda bu yüzden Mesruh radiyallahu anh iki safın ortasına giriyor. Allah Azze ve Celle böyle buyurmuştur. Kendinizi öldürmeyin. Yani birbirinizi öldürmeyin. Bu ayeti okudu ve çekti gitti. Aralarından ayrıldı diyor. Yani Müslümanlardan iki taraf karşı karşıya geldiğinde böyle savaşlarında fitne olduğunu ve bundan yasaklayan bir ifadeyle, ağır sözleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasaklamış bildirmiştir. Burada işte Müslümanın, Müslümanın canına kastetmesi, onun kanını dökücü veya onun sağlığına, organlarına zarar verici işler yapması, e, zulüm kapsamında olan şeylerden. Eğer haksız olarak bunlar yapıyorsa. Evet. Alışveriş, mallar. Malları... Müslümanların mallarını birbirine Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Hiç kimse diğerinin malını haksız yere hiçbir yolla alamaz. Bu ister kuvvet kullanarak, yapılarak olsun, gasp bile olsun, ister hırsızlık, kapkaççılık, hıyanet, aldatma, yalan ve buna benzer yollarla olsun fark etmez. Buna göre insanlara hileyle mal satanların yaptığı hile sebebiyle kasasına fazladan giren her kuruş haramdır. Böylece alışverişlerinde hile yapanlar iki aram birden işliyorlar. Bir, mallarını haksız yere alarak Müslüman kardeşlerinin hakkına geçiyorlar. İki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerinden beri olduğunu ilan ettiği kimselerden oluyorlar. Kişiyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerinden teberri ettiği kimseler sınıfına sokan mal ne kötü bir maldır. Şöyle buyuruyor, bizi aldatan bizden değildir. Yani aldatma suçunda işlemiş oluyorlar. Bazılarının yaptıkları gibi komşularının tarlalarını azar azar kendi tarlarına katma da bu türdendir. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim haksız yere bir karış toprağı zimmetine geçirirse, kıyamet günü o toprak yedi katıyla onun boynuna geçirilir. Bunu Bukhara ve Müslüm rivayet etmiştir. Kıyamet günü Allah korusun o toprak yedi katıyla birlikte gerdanlık gibi boynuna geçirilir. Ve kişi... Onu mahşer yerine kadar taşır. Zira yaptığı şey bir zulümdür. Bir başka zulüm de kişinin başkasına olan borcunu inkar etmesi. Benim sana borcum yok demesidir. Bu da insanların malını haksız yere yemektir. Onu mahkemeye verse ve hakim onun lehine hüküm verse bile o kişinin Allah katına lehine hüküm verdirmeye gücü yetmez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Siz hüküm vermem için bana geliyorsunuz. Belki de kiminiz delilini kiminden daha iyi sunar ve ben onun lehine hüküm verebilirim. Ben ancak işittiklerime göre hüküm veririm. Öyleyse bu şekilde her kime kardeşinin hakkından bir şey alıp verirse ona ateş parçası vermiş olurum. İster o ateşi az alsın, isterse bol bol alsın. Bunu yine Bukhar ve Müslüm rivayet etmiştir. Bu hadiste yine şuna da delalet vardır. İşte Allah Resulü ve Vesselam bile huzuruna davalaşmaya gelenlerin kalplerini, işte manevi durumlarını, gaybi durumlarını bilmiyordu. Günümüzde iddia sahipleri ise işte şeyh kalbinden geçenleri bilir, sorunu daha sormadan cevabını verir diyorlar. Hatta bundan daha açık şeyler var, rivayetler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey soruyorlar. Şudur diyor, ey Allah Resulü bunu kastetmedik diyorlar. O halde diyor şu, hayır ey Allah Resulü biz bunu da kastetmedik diyorlar. O halde diyor sizin istediğiniz, kastettiğiniz mana budur diyor. Üçüncü de ancak onların maksadına uygun cevabı veriyor. Bu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet, burada da şayet birisinin ağzı iyi laf yapar, kendisini daha iyi savunur, birinin avukatı kuvvetlidir, diğer bir ifadeyle savunmasını güzel yapar ama haksızdır. İşte böyle bir durumda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile hükmetmiş olsa, eğer zahire çıkan delillere göre birine hakkı olmayan bir şeyi verirsen, bu ona verdiğin bir ateştir. İster az olarak alsın bunu, ister çok alsın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu almasın. Yani hükümde haksızlık olabilir. Kadının, hakimin e, olayın tam derinliğine, vukufiyetinin olmamasından dolayı, Haksız bir hüküm verebilir. Yani zahire göre hüküm eder. Fakat olay aslında zahirdeki gibi değildir. Göründüğü gibi olmayabilir. Böyle bir şeyi kişi, yani davalardan birisi, haksız olduğunu bile bile, işte davayı kazanmış olmasına istinaden sakın bununla göre hareket etmeye kalkmasın. Burada Allah Resulü bile hükmetmiş olsa, eğer haksız bir hükümse, böyle bir hükmü, Aleyküm Selamun kendine alıp kabul etmesin. Çünkü o ateştir buyuruyor. Namusa ve haysiyete tedavüz de haramdır. Yani sağda solda gıybetini yapmak ve sövmek suretiyle kardeşinin şahsiyetine saldırmak da caiz değildir. Çünkü bunlar da büyük günahlardandır. allah Teala Hücurat Suresi 12. ayetinde Ey iman denler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinin arkasından çekiştirip gıybetini yapmasın. Ayetteki sırlamaya dikkat ediniz. Zannın çoğundan kaçının. İnsan kardeşi hakkında kötü zanda bulunursa onun kusurunu araştırır. Kusurunu araştırınca da onun gıybetini yapar. Onun için üçüncü olarak biriniz diğerini arkasından çekiştirip gıybetini yapmasın buyurmuştur. allah Teala daha sonra biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı buyurmuştur. Cevap hayır hoşlanmaz. Aksine tiksinir. O yüzden ardından ondan tiksindiniz değil mi buyurmuştur. Bazı müfessirler şöyle diyorlar kıyamet gününde gıybet edilen kişi ölü insan suretine gıybet edenin önüne getirilir ve bunun etinden ye diyerek bunu yemeye zorlanır. O ise bundan tiksinir fakat ceza olarak buna mecbur edilir. Kardeşinin onur ve haysiyetine tecavüz olan gıybet haramdır. Ebu Davud'un rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kişiler görmüş. ''Ey Cibril bunlar kimlerdir?'' diye sormuş. Cibril aleyhisselam, insanların etlerini yiyen, haysiyetlerine saldıranlardır.'' demiştir. Ayrıca insan kardeşinin haysiyetini zedelediğinde, kıyamet günü o, onun sevaplarını alır. O yüzden rivat edildiğine göre Seleften bir zata, ''Filan senin gıybetini ediyor.'' dediler. ''O kesin mi?'' dedi. ''Evet senin gıybetini etti.'' dediler. Bunun üzerine bir hediye hazırlayıp ona gönderdi. Adam hayret etti. Kendisi onun gıybetini yapıyor, o ise hediye gönderiyordu. Bu zat, evet sen bana sevaplarını hediye ettin. Sevaplar baki kalır. Ben ise sana geçici bir dünyalık hediye ettim. Bu senin bana hediyenin ödülüdür, karşılığıdır dedi. Bu Hasan el Basri, Rahimullah'a nispet edilir. Yani gıybet eden birisine bir helva gibi bir şey gönderiyor. Özetle gıybet haramdır ve büyük günahlardandır. Özellikle de yöneticiler ve alimler gibi itaat makamda olan önde gelenlerin gıybeti yapıldığında... Zira bu başka insanların gıybetinden daha kötüdür. Çünkü alimlerin gıybetini yapmak, ilmin ve halka öğrettikleri bilgilerin insanların gözündeki değerini azaltır. Böylece insanlar onların verdikleri ilmi almazlar. Bu da dine zararı verir. Yöneticilerin gıybetini yapmak da onların insanlar gözündeki heybet ve saygınlığını azaltır ve insanları onlara karşı ayaklandırır. İnsanlar yöneticilerine karşı ayaklandıklarında da ortaya çıkacak kargaşayı hiç sorma. İnsanlar önderlerin bulunmadığı kargaşa toplumunda yaşayamazlar. Cahillerinin yönettiği bir toplumda da büyüklerden bahsedilemez. Allah'tan bizi ve sizi kendisini gazaplandıran şeylerden korumasını niyaz ederiz. Allah Teala şöyle buyuruyor bu kutsi hadiste. Ey kullarım benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz sapıklıktasınız, yanlış yoldasınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Yanlış yolda yani şaşkın hakikatin ne olduğunu bilmeyen ya da hakkı kabul etmeyen azgın kimse demektir. Dolayısıyla yanlış yola sapmış insanlar iki kısımdır. Birinci kısım insanlar şaşkındırlar. Yani buradaki e, dal ifadesi sapık ifadesi birinci kısmı sapıkların birinci kısmı şaşkın olanlardır. Hristiyanlar gibi hakkı bilmezler. Çünkü Hristiyanlar şaşkındılar. Hakkı ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle bildiler. Fakat büyüklenerek kabul etmediler. Böylece hakikati bilip de uymama hususunda Yahudilerden bir farkları kalmadı. İkinci kısım ise yoldan sapmış azgın kimselerdir. Yani hakkı bildikten sonra batıl yolu tercih edenlerdir. allah Teala'nın Hussilat 17. ayetinde Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler buyruğu bu tür e, işaret, bu türe işaret etmektedir. Allah onlara hidayet etti, doğru yolu açıkladı ve gösterdi. Fakat onlar körlüğü hidayete, sapıklığı doğru yola tercih ettiler. Kısaca Allah'ın hidayet ettikleri dışında tüm insanlar yanlış yoldadırlar. Fakat birinci kısım sapıkların, yani hakkı hiç tanımamış olanların e, hidayeti nedir? Birinci kısmın hidayeti Allah'ın onlara doğru yolu açıklaması ve ona iletmesidir. Bu Allah'ın kendisine görev kıldığı bir hidayettir. Bu manada yani hakkın açıklanması açısından bütün insanlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Zira Leyl Suresi 12. ayetinde şüphesiz hidayet etmek bizim üzerimize bir görevdir buyrulur. Bakara 185'te de Ramazan ayı Kur'an'ın insanlar için hidayet olarak indirildiği bir aydır buyurmuştur. Yani tüm insanlar için hidayet olarak Kur'an indirilmiştir. İkinci hidayet ise Allah'ın kişiyi hakkı kabule muvaffak kılmasıdır. Yani ikinci tür sapıklar neydi? Hakkı gördükten sonra sapıklı tercih edenler. Bunları hidayet etmesi Allah'ın bu kimseleri hakkı kabul etmeye muvaffak kılmasıdır. Bu Allah'ın belli kullarına verdiği hidayettir. Kısaca hidayet iki türlüdür. Birisi hakikatin açıklanması anlamındaki hidayettir ki bu herkes içindir. Allah bunu kendisine farz kılmış, kullarına hakkı ve batılı beyan etmiştir. Diğeri ise hakkı kabul edip onunla amel etme İyiyi tasdik edip tatbik etme hidayetidir. Bu ise Allah'ın dilediği kullarına özel kıldığı hidayettir. Bu hususta insanlar birkaç kısımdır. Allah'ın iki hidayeti birden verdiği yani hakkı öğrettiği ve onu hakka ulaştırdığı gibi onu kabul etmeye de muvaffak kıldığı kimsedir. İkincisi, Allah'ın doğru yolu gösterme ve bildirme anlamında hidayet ettiği, fakat onu kabule ve yaşamaya muvaffak kılmadığı kimselerdir. Yani bunlar da sapıklıktadır. Hakkı bilir, itiraf eder ama yaşamaz. Bunlar da sapıklar sınıfından, şaşkın kimseler sınıfındadır. Bunu da Allah'ın hidayetine ihtiyacı vardır. Bu en kötü kısımdır. Özetle, Allah hepiniz sapıklıktasınız buyurmuştur. Yani hidayet ettiklerim dışında hiçbiriniz hakkı bilmez ve hakkı kabul etmez. İnsan yaratılışının aslında cehalet ve zulüm vardır. Yani zulüm, hakkı olması gereken yerden başka yere koymak demiştik. İnsanın tabiatında cehalet ve zulüm vardır. Nebi aleyhissalatü vesselam'a dahi فَوَجَدَكَ غَعَلًا فَهَدَا buyruluyor. Seni sapmış bulup da hilayet etmedi mi? Yani, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dahi, Kendisine Allah Azze ve Celle'den hidayet, beyan edilmeden önceki hali sapık. Dağal ifadesi kullanılıyor bakın. İnsanın e, doğal hali aslı sapıktır fakat Allah hidayet eder. Bu yüzden insanın sürekli hidayete muhta e, ihtiyacı vardır. Bu kutsiyat de benden hidayet isteyin ki sizi hidayet edeyim buyuruyor. Size hidayet vereyim denmiştir. Bu isteğin ki şart cümlesinin cevabı gibidir. Şayet şart gerçekleşirse şart koşulan şey de gerçekleşir. Bunun cevap cümlesi olduğunun delili ehdikun Yani sizi hidayet edeyim fiilinin cezimli olmasıdır. Yani siz ne zaman samiyetle ısrarla ve ihtiyacınızı arz ederek hidayet isterseniz Allah size mutlaka hidayet eder. Ancak çoğumuz bundan yüz çeviririz. Çoğumuz ibadet eder fakat bunu bir alışkanlık olarak ve herkesin yaptığı gibi yaparız. Hidayet için Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuzu hissetmeyiz. O yüzden bize yaraşan Allah'tan hidayet dilemektir. İnsan her namazında iki secde arasında Rabbim beni bağışla, bana merhamet et, beni hidayet et der. Hatta her namazda namazın bir rükmü olarak okuduğu Fatiha suresinde ''İhtinas sıratal mustakim'' bizi dostlar yoluna hidayet et deriz. Fakat nerede şuurlu kalpler? Namaz kılanların çoğu bu ayeti okur ama yağmur taşımayan, yağmur yağdırmayan boş bir bulut gibi geçer gider. Buna dikkat etmez. Uyanmalı ve hidayet için Allah'a muhtaç olduğumuzu hissetmeliyiz. İster ilmi hidayet olsun, ister ameli hidayet olsun, yani ister doğru yolu bildirme ve gösterme hidayeti olsun, ister hakikati yaşama, muvaffak kılınma hidayeti olsun, sürekli olarak Allah'tan hidayeti dilemeliyiz. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Bu hidayet manevi yolu olduğu gibi maddi yolu da kapsayabilir. Manevi yola hidayet Allah'ın dinine hidayettir. Maddi yola hidayet ise... Yeryüzünde yolunu kaybedip yanlış yere saptığınızda Allah'tan doğru yolu göstermesini istemeniz gibidir. Onun için Allah Musa Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Medyen tarafına yönelince umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. Yani burada da hidayet geçer. Kasas 22. ayet. Yani yorulmadan hedefe ulaştıran dümdüz yola iletir. Bu tecrübe edilmiş bir şeydir. İnsan yolunu kaybettiğinde Allah'ın beni doğru yola ilet veya umarım Rabbim beni doğru yola iletir diyerek Allah'a iltica etmeli sığınmalıdır. Çünkü biz her iki hidayette de Allah'a muhtacız Manevi yolda muhtaç olduğumuz gibi maddi yolda da Allah'ın yol göstermesine muhtaçız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kutsal adesinin devamında şöyle nakletmiştir. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. Benden giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Bu iki cümle açlık ve çıplaklık hakkındadır. Allah hidayetten sonra bunları zikretmiştir. Çünkü hidayet, ilim ve iman, kalbin, salih amelde azaların gıdasıdır. Yiyecekler, içecekler ve elbiseler ise bedenin gıdasıdır. Çünkü beden ancak yiyeceklerle ayakta durur, ancak elbiselerle örtünür. Onun için Allah Teala... ''Doyurduklarım dışında hepiniz açsınız, giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız.'' buyurmuştur. Evet, Vakıa Suresi 63-64 ayetlerinde ''Şimdi bana ektiğinizi haber verin, onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?'' buyurmuştur allah Teala. Yine 65-67. ayet sonraki ayetlerde ''Dileseydik o ekinleri kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.'' Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Allah Teala'nın dileseydik onu kuru bir çöp yapardık. ifadesini iyi düşünün. Allah dileseydik onu bitirmezdik dememiştir. Yani tohumu atıyorsun toprağa, ekiyorsun yani ekini ekiyorsun. Dileseydik onu bitirmezdik demiyor da kuru çöp yığını yapardık diyor. Çünkü yerden bitip insanlar ona ümit bağladıktan sonra kuruduğunda bu insanlar için daha büyük bir felaket olur. Yani koca koca otlar bitmiş, ekinler bitmiş ama topluyorsun boş. Boş çıkıyor. Bir de bunun için yoruluyorsun. Bu yüzden allah Teala onu kupkoru bir çöp yapardık demiştir. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Çünkü içtiğimiz su buluttandır. Allah yan yağmuru nehirler ve benzeri şekilde yeryüzüne yayar. Sonra onların her zamana göre değişen farklı aletlerle çıkarılmasını sağlar. Bu Allah'ın hikmetidir. Suyu toprağın altına depolar. Toprağın üstünde kalsaydı bozulur. Havayı ve hayvanları bozar. Hatta pisliğinden ve kötü kokusundan insanları bile helak ederdi. Ancak Allah hikmeti ve rahmetiyle toprağın suyu içine çekmesini, orada belli bir yerlere depolanmasını, insanların ihtiyaçları doğunca da kazıp bunlara ulaşmalarını sağlamıştır. Böyle güneşle beklemiş su birikintilerini görürsünüz. Kokar, yosunlanır. Yani bütün suyu böyle kılabilirdi Allah Azze ve Celle. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Onu indiren Allah Teala'dır. İnsanların tümü gökten bir damla su akıtmak için bir araya gelseler bunu yap yapamazlar. Çünkü onu kudreti ve rahmetiyle indiren Allah'tır. Öyleyse biz yiyecek ve içecekleri Allah'ın vermesi sayesinde yiyor ve içiyoruz. Bu yüzden... Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız, benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım buyurmuştur. Allah'tan yiyecek talep etmek, rızık talep etmek sözlü ve fiili olur. Sözlü olanı Allah'tan rızık vermesini istemektir. Fiili olana gelince bu da iki yolladır. Birincisi salih amel. Çünkü salih amel bol ve geniş rızka sebeptir. Allah Teala şöyle buyuruyor. E, Araf suresi 96. ayetinde o peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık fakat yalanladılar biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik yani insanların rızıklanmalarına sebep olacak şey asıl sebep salih ameldir. Allah'a isyandan sakınmaktır, günahtan sakınmaktır. Fakat bugün insanlar tam tersini yapıyorlar. Bu bir yalanlamadır. Allah'ı yalanlamadır esasında. Haram yollara teşebbüs ediyor rızkı kazanmak için. Ya ben bunlar yapmazsam ekmek yiyemem diyor. Bu Allah'ı yalanlamadır. Fiili olarak yalanlamadır. Maide 65-66. ayetlerinde de şöyle buyrulur. Eğer eli kitap iman edip İman edip, halbuki ehli kitap iman etmişlerdi güya, dil ile iman etmişlerdi peygamberlere, kitaplara. Yani ehli kitaplar bu yüzden. Bir peygamberin dinine mensup oldukları için kitap ehli. Ehli kitap iman edip sakınsalardı, geçmiş kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi. Yeraltı ve yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlardı yani. Üstlerinden yani ağaçların meyveleriyle ayaklarının altından yani tahıllarla özetle salih amel Allah'ın insanları rızıklandırma sebeplerinden biridir. İkincisi toprağı ekerek kuyu kazıp su çıkararak ekinleri biçerek, ağaç dikerek yani bir fiil çalışarak rızık talebinde bulunmaktır. Şu halde rızık talebi hem sözlü hem fiili e, taleple olur. Fiille olan da iki şekilde olur. Biri salih amel işlemek. Diğeri ekip biçmek ve su çıkarmak gibi maddi vesilelere sarılmaktır. Benden yiyecek isteyiniz ki sizi do doyurayım. Yani siz Allah'tan yiyecek isterseniz o sizi doyurur. Ancak Allah'tan rızık istemek, Önemli bir şeye ihtiyaç duyar. O da allah Teala'ya hüsnü zan, güzel zan beslemektir. Yani ondan istediğinizde size vereceğine dair güzel zanda bulunmanızdır. Ama gafilce ve şuursuzca dua eder veya rızık sebeplerine sarılırken, Rabbinize değil, kendi gücünüze veya dayandığınız sebep besleneyse ona güvenirseniz, Allah korusun rezil rüsva olabilir, elleriniz boş kalabilirsiniz. Bilakis sadece Allah'tan isteyiniz. Benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. Benden giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Çünkü insan anne karnından üzerinde hiçbir elbise olmadan çıplak halde doğar. Hayvanlardaki gibi onu örtecek kıl ve buna benzer şeyler yoktur. Bu Allah'ın hikmetidir. Allah hikmetiyle bizi derimizde hiçbir kıl olmadan yaratmıştır. Ta ki manevi çıplaklığımızı gidermek için salih amele muhtaç olduğumuz gibi maddi çıplaklığımızı gidermek için de bir örtüye ihtiyacımız olduğunu bilelim. Ağraf suresi 26. ayetinde takva elbisesi işte bu daha hayırlıdır buyrulmuştur. Kendinize bakın. Çıplak olduğunuzdan dolayı maddi elbiselere ihtiyaç duyduğunuz gibi çıplak kalmamak için manevi elbise olan salih amelede ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden bazı rüya tabircileri bir kimse rüyada çıplak görüldüğünde bunu onun bol bol istiğfara ihtiyaç duyduğu şeklinde tabir etmişlerdir. Çünkü bu takvasının noksanlığının alametidir. Çünkü takva elbisedir. Her halkarda biz Allah'ın örtmesi olmaksızın çıplağız. Elhamdülillah Allah bize bedenimizi örteceğimiz türlü türlü elbiseler vermiştir. Özellikle Allah'ın mal ve mülkle sınadığı zengin ülkelerdeki insanlara... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Vallahi hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Sizin için korktuğum şey Allah'ın size dünyanın zenginliklerini açması ve sizden öncekilerin birbirleriyle rekabet ettikleri gibi rekabet edip onların helak olduğu gibi helak olmanızdır. Yani mal konusunda, dünyalık konusunda birbirinizle yarışarak helak olmanızdır. Bu karide Müslüm rivayet etmişleridir. Zenginlik bir imtihandır. Sabra malının hakkını ödemeye ve şükre gerek duyar. Özetle allah Teala bize giysiler lütfetmiştir. Bize nasip etmeseydi kendimiz yapamazdık. Günümüzde baktığınızda içtiğimiz kadarıyla bedenlerini örtecek hiçbir giysisi bulmaksızın çıplak yatan, avretlerini dal gibi şeylerle örten başka bir elbisesi olmayan insanların bulunduğu söylenmektedir. Peki sizi giydiren ve elbise nimetini bahşeden kimdir? Allah'tır. Onun için Allah benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. ''Benden giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim.'' buyurmuştur. Bu cümle hakkında ''Benden yedirmemi isteyin ki size yedireyim.'' cümlesinde söylenenlerin aynısı geçerlidir. Yani Allah'tan giydirmesini istemek hem sözle hem fiille olur. Yani aynı rızık meselesinde olduğu gibi. Giydirmeyi bedenle istemeye gelince salih ameller işlemek, giysiler üreten fabrikalar, iş yerleri ve benzeri kurmak gibi maddi vesilelere başvurmak... Evet, Allah Teala daha sonra Ey kullarım Gece gündüz günah işliyorsunuz Ben de bütün günahları bağışlıyorum Bana tevbe ediniz ki Günahlarınızı bağışlayayım buyurmuştur Bu da Allah'ın kullarına büyük bir nimetidir Allah kullarına tevbe ve istiğfar teklifinde bulunuyor Ben de bütün günahları bağışlıyorum Yani şirk, küfür, büyük ve küçük günahları Ve daha başka her türlü günahı affediyor Fakat kişi Allah'a tevbe ettikten Ondan bağışlanma diledikten sonra bunlar oluyor. Bu yüzden bana tevbe edin ki günahlarınızı bağışlayın buyurmuştur. Mağfiret dilemek sadece dille Allah'ın beni bağışla demek değildir. Bilakis kişinin Allah'a yönelmesi ve tevbe etmesi şarttır. Samimi bir tevbenin de beş şartı vardır. Birincisi kişinin tevbede ihlaslı olmaz, samimi olmazı. Onu tevbe etmeye, insanlara gösteriş yapma, kendini onlara duyurma, onlara yaklaşma gibi etkenlerin değil, gerçekten Allah'a dönme isteğinin sevk etmesi gerekir. İhlas her amelde şarttır. Salamelilerden birisi de allah Teala'nın buyurduğu gibi tevbedir. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ki ey mü'minler kurtuluşa eresiniz buyurulmuştur. Nur suresi 31. ayetinde. İkincisi kişinin yaptığı günahlara pişman olması yani üzülmesi. Hata yaptığını bilerek pişmanlık duymazdır. Günah işlemiş olması ile işlememiş olması arasında bir fark hissetmiyorsa bu tevbe değildir. Bilakis kalbiyle pişman olması, keşke bu günaha düşmeseydim demesi gerekir. Üçüncüsü günahı tamamen terk etmesi. Günahta ısrar edilirken yapılan tevbe, tevbe sayılmaz. Nitekim Allah Teala Ali İmran 135. ayetinde bile bile yaptıkları günahta ısrar etmezler buyurmuştur. Günahta ısrar ettiği halde ben tevbe ettim diyen kimse ise yalancıdır. Haşa Allah ile Allah etmektedir. Mesela gıybetten Allah'a tevbe ediyorum diyen sonra bir mecliste Allah'ın kullarının gıybetini yapan kişi yalancıdır. Faizden Allah'a tevbe ediyorum dedikten sonra faizle de alıp faizle de satmaya devam eden kişi tevbesine yalancıdır. Müzik dinlemekten Allah'a tevbe ediyorum diyen ancak dinlemeye devam eden kişi de tevbesine yalancıdır. İçinde sakalını kesmeye devam etme niyeti taşıdığı halde sakalımı keserek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini tutmadığından dolayı tevbe ediyorum veya sakalımı kestiğimden dolayı Allah'a tevbe ediyorum dese bu kişi de yalancıdır. Bütün günahlar böyledir. Kişi onu yapmaya devam ediyorsa onun tevbe iddiası yalandır, tevbesi kabul edilmez. Kişinin günahı terk etmiş olması için günahı kul hakkıyla ilgili ise hakkı sahibine vermesi gerekir. Birinden mal almışsa onu iade etmeli, sahibi ölmüşse onu varislerine vermelidir. Varislerini öğrenemez veya borcunu unutur ya da alacaklı ulaşamayacağı bir yere giderse, mesela yabancı ülkesine dönmüşse ve adresini bilmiyorsa, bu durumda o malı alacaklı kişi adına sadaka olarak vermelidir. Gıybet etmişse, eğer karşıdaki bunun gıybet ettiğini duymuşsa, ona gidip helallik dilemelidir. Gıybeti yapılan da, Kardeşi gelip özür dilediğinde özrünü kabul edip hakkını helal etmelidir. Kardeşin sana gelip kusurunu itiraf eder ve özür dilerse onu affedip bağışlaman gerekir. Şüphesiz Allah iyileri sever. Mayda 13. Ayet Hatta karşıdaki kişi kıybetinden dolayı hakkını helal etmek için belli bir miktar parayı şart koşarsa onu da ver. O parayı ver ki gönlü hoş olup hakkını helal etsin. Eğer birine hakaret etmiş, hatta ona vurmuşsanız, Bundan tevbenizle ona gidip helallik dilemeniz, işte önündeyim, sana vurdun gibi sen de bana vur deyip helal ettirmenizle olur. Özetle günah işlenirken bir kul hakkı çiğnenmişse bundan tevbe etmek hakkını helal ettirmekle olur. Bu konuda mala, bedene ya da şahsiyete saldırı arasında fark yoktur. Dördüncüsü, gelecekte o günahı bir daha işlememek kesin karar vermek. Tevbe eder, günahı bırakır. Fakat kalbinde fırsat bulduğunda onu tekrar işleme niyeti bulundurursa bu tevbe ondan kabul edilmez. Bu alaycının tevbesidir. Bir daha yapmamaya azmetmek şarttır. Azmettikten sonra imkan bulduğunda nefsine uyarak tekrar işlerse bu önceki tevbesine zarar getirmez. Yani ilk yaptığı tevbe de eğer ise buna rağmen yine de bu günaha düşmüşse bu zarar vermez tevbesine. Ancak bu günahtan da tekrar tevbe etmesi gerekir. Beşincisi, Tevbeyi kabul edilecek vakitte yapmak. Vakti geçtikten sonra tevbe etmek bir fayda vermez. Tevbenin vakti ise ölüm geldiğinde geçer. Ölüm anı gelince artık tevbe yoktur. Tevbe etse bile ona bir şey fayda vermez. Çünkü Allah Teala Nisa Suresi 18. ayetinde şöyle buyurmuştur. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. İşte o an yapılan TB'nin hiçbir faydası yoktur. O yüzden Firavun, gerçekten İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım deyince, ona şimdi mi dendi? Yani bu sözü şimdi mi diyorsun? Şimdi mi? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştu. Yunus suresi 91. ayet. Artık vakit geçti. Onun için TB'de acele etmek gerekir. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini kimse bilmiyor belli değil. Nice insan ahinden ölmüştür. Şöyle e, rivayet edilir seleften bazılarında cehennemliklerinin e, cennet halkının çoğunun müsevvifler olduğu görülmüştür. Müsevvif ile kastedilen saf ve saf diyenler, yani sonra yaparım sonra yaparım diyenler. Yani hayırlı elleri geciktirenler, tebeyi geciktirenler. Yani biraz daha günah işleyeyim, gençliğimi yaşayıp sonra sonra diyenler. Ama onların o sonra dedikleri vakit gelmeden ecelleri gelmiştir. Evet. Tevbenin vakti Güneş Batı'dan doğduğunda da geçmiş olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu da hadisinde bildirmiştir. Batı tarafında diyor. Batı tarafında öyle bir kapı vardır ki e, bu dünyanın dönmediğine de delildir aynı zamanda. E, çünkü Batı tarafı diyor. Batı tarafında bir kapı vardır ki Güneş Batı'dan doğuncaya kadar e, bu kapı kapanmaz. Bu Tevbe kapısıdır. Yani o ana kadar Güneş Batı'dan doğuncaya kadar kulların tevbesine Allah Azze ve Celle bu kapıyı açık bırakır. Ama güneş battan doğdu mu artık bu kapı kapanmıştır. Ondan sonra tevbe de tevbesi geçersizdir. Yani bu konu böyle uzun. En son ey kullarım sizden önce gelmiş olanlar ve sizden sonra gelecekler bir yerde toplanıp benden dilekte bulunsalar ben de herkesin dileğini yerine getirse. Yani insanlık tarihi boyunca ne kadar insan, cinler, gelmiş geçmiş ölenler, yaşayanlar, gelecek olanlar, daha sonra babalarının zürriyetlerinden gelecek olanlar, hepsi toplansalar, bunların hepsinin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak denize daldırılan iğnenin denizden eksilttiği su kadar azaltır buyurmuştur. Allah azze ve celle. Bu cümle Allah'ın mülkünün genişliğini, son derece zengin olduğunu göstermektedir. Önce gelmiş olanlar, sonra gelecekler. Bütün insanlar ve cinler bir alanda toplanıp, yani tek bir anda toplanıp, nefesleri tükeninceye kadar ne kadar büyük orsa olsun dilekte bulunsalar, Allah da her insanın dileğini, her isteyenin isteğini yerine getirse, bu onun mülkünden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah cömerttir, çok zengindir, lütfu geniştir, azizdir, yücedir. Bu onun mümkünden ancak denize daldırılan iğnenin denizden eksilttiği su kadar... ...azaltır buyrulmuştur. İğneyi denize daldırın ve bunun denizden ne kadar su eksilttiğine bakın. İğne denizden onu eksiltecek kadar su almaz. Öyleyse Allah'ın mülkünden hiçbir şey eksilmez. Çünkü Allah çok zengindir, kerem sahibidir, yücedir, münezzehtir. Ey kullarım işte bunlar sizin amelleriniz. Onları sizin için kaydedip saklar sonra hiç eksiksiz olarak karşılığını veririm. Yani hakikat şu ki insan ameli kadar değerlidir... Allah amellerinizi teker teker kaydedecek, sonra kıyamet günü gelince karşılığını size verecek. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Amelleri karşında iyiliğe kavuşanlar Allah'a şükretsinler. Kötülüğe kavuşanlar da kendilerinden başka kimseyi suçlamasınlar çünkü hata edenler onlardır. Kendilerini hayırdan mahrum etmişlerdir. Her kim de bir hayır işlemişse Allah'a hamd etsin. çünkü onu ona lütfeden Allah'tır. Onu iyi amel işlemeye muvaffak kılmış, sonra da bol bol mükafat vermiştir. Enam 160. ayetinde şöyle buyrulur. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Bu kutsi hadis önemlidir. Alimler bunu genişçe izah etmişler, çeşitli hükümler, hikmetler çıkarmışlardır. Ee, bunu müstakil bir eser halinde şerh edip açıklayanlardan biri de İbn-i Teymiy İnsan bu hadis üzerinde çok düşünmelidir. Özellikle son cümle yani insanın amelinin karşılığını göreceği, iyilik yaptıysa iyilik, kötülük yaptıysa kötülük bulacağı üzerinde çok tefekkür etmelidir. Nitekim müellifin bu hadisi cihat konusunda zikretmesinin sebebi de bu cümledir. Yani hadisin en sondaki cümle. Yani insan nefsiyle cihad etmeli ve sürekli hayır işlemeli ki Allah katındaki güzelliklere ve ödüllere nail olsun. Allah izin verirse bir sonraki derste 12. bab geliyor. Ömrün sonlarına doğru hayırlı amelleri artırmaya teşvik babı. سُبْحَانَكَ ve bihamdik ve لَا اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَا اِلٰهَا اِلٰهَا اِلٰهَا